Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nesta'inu ve ve na'uzu billahi min enfisina, ve min la illallah la Muhammeden abduhu ve resulühu. Emma ba'd fe Allah, ve hayral hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin zalale ve külle bugün inşallah la ilahe illallah kelimesiyle çelişen durumlar, mütenakız durumlar hakkında sohbet edeceğiz. La ilahe illallah kelimesinin gerçek yönüyle zihinde şekillenmesinden ve bunun iyice kavranmasından sonra artık onunla zıtlıkiyet oluşturan şeyin açıklanması daha anlaşılır olacaktır. Nitekim her şey zıttıyla bilinir sözü bunu gayet iyi bir şekilde açıklamaktadır. Şurası bilinen bir gerçektir ki küfür, şirk, nifak ya da riddet yani dinden dönme gibi şeyler İslam ile çelişen ve İslam'ı ortadan kaldırmaya yönelik şeylerdir. Zira bunların olduğu yerde İslam'dan ve Müslümanlıktan eser kalmaz. Bildiği gibi bunlar da değişik şekilde suretlerde hep karşımıza çıkıp durmaktadır. Ancak bu noktayı belirtmeden önce mutlaka ehli sünnet ve cemaatin önemli bir kuralını aktarmamız gerekir. Çünkü bu kuralın bilinmesiyle ancak usul ve furu itibarıyla meseleler kontrol altına alınabilir. Bunlar bilinmeden kontrolü mümkün değildir. Yine bu kuralın açıklığa kavuşması sonucu mürciye fırkasına gereken cevap da verilmiş olur bu arada. Çünkü İslam akidesinin şeffaf ve berrak esasını bulandıranlar, değerini düşürenler bunlar olmuşlardır. Bu akidenin doğru kavramını hep bozmuşlardır. Aynı zamanda haricilere de bir cevap oluşturulmuş olacaktır. Bunlar o kadar aşırı bir fırkadırlar ki, dost doğru olan yolu sırat-ı müstakimi terk etmişlerdir. İslam'ın gerçek yolundan daima yan çizmişlerdir. Halbuki İslam dini orta yolu tercih eden bir dindir. Ne ifratı ne de tefliti kabullenir. Hemen Herkesin kendi düşüncesine ve inancına göre getirdiği bir yorumu vardır. Ancak burada belirtilmesi gereken husus Allame İbni Kayyım'ın, Allah rahmet eylesin, buna dair bu meseleyle alakalı çok değerli bir ifadesi var. Bunun nakledeceğiz inşallah. Namaz isimli eserinde, Hükmü Tarih-i Salah isimli eserinde İbni Kayyım şöyle diyor. Küfür ile iman biri diğerinin karşısında, mukabilinde yer alır. Şayet bunlardan biri giderse yerini ötekisi alır. Madem ki iman asıl ve temel unsurdur, bunun kendisine göre müteaddet şubeleri ve bölümleri bulunmaktadır. Bu bakımdan her bir şubeye iman adı verilmektedir. Mesela namaz imandan bir şubedir. Aynı şekilde zekat, hac ve oruç da böyledirler. Diğer taraftan içe bağlı ameller dediğimiz hususlar da böyledir. Mesela haya denilen ar duygusu, utanma duygusu, tevekkül, Allah'tan korkmak, ona yönelmek gibi her şey, hatta yolda insana eziyet veren bir şeyi ortadan kaldırıp atmak da imanın şubelerindendir. İşte bütün bu şubeler ve bölümlerin herhangi birisinin bozulması ve zarar görmesi imanın da bozulup yok oluşuna neden olur. Mesela şehadet şubesi gibi. Bunun olmaması imansızlığı ortaya koyar. Ama bazı şeylerde vardır ki bunlarla imanın ortadan kalkması söz konusu olamaz. Mesela bir insan giderken yolda insanlara eziyet veren bir şeyi ortadan kaldırmayıp bıraksa bunun sonucunda o kimsenin imanı ortadan kalkmaz. Böylece anlıyoruz ki iman bölümler ve şubelerden oluşur. Bu bölümler arasında gerçekten pek büyük farklılıklar vardır. Mesela öyle şeyler vardır ki şehadet yani ilahi varlığa ve iman esaslarına tanıklığı gerektirir. Buna bağlı olan şeyler de tıpkı bu şehadet gibi muamele görmüş olurlar. Kimi de vardır ki tıpkı yoldaki taşı atma hükmündedir ve onun gibi muamele tabi tutulur. İmanın kendisine göre dalları ve budakları olduğu gibi küfrün de asıl olanları ve ikinci derecede olanları yani şubeleri vardır. Mesela imanın asıl şubelerinden herhangi birisi nasıl ki imanın kendisi ise küfrün asıl ve temellerinden birisi de aynen küfrün ta kendisidir. Onlar da küfürdür. Mesela haya imanın bir şubesinden şubesidir. Hayanın azlığı ise küfrün şubelerindendir. Yine doğruluk imandan bir parçadır. Onun bir şubesi, bir bölümüdür. Aynı şekilde yalan da küfrün şubelerinden birisidir. Mesela namaz, zekat, hac, oruç bütün bunlar iman şubelerindendir. Bunlar terk etmek ise küfrün şubelerinden, bölüm ve parçalarındandır. Aynı şekilde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek imanın şubelerinden, Allah'ın indirdiğini bir kenara bırakıp insanların kendi kafalarının ürünü olan şeylerle hüküm vermeleri de küfrün şubelerindendir. Nasıl ki tüm itaatler imanın şubelerinden sayılıyorsa, measi yani tüm isyanlar da küfrün şubelerindendir. İmanın şubeleri iki kısma ayrılırlar. Birisi kavli yani söz ile ifade olunanlar. İkincisi ise fiili olanlardır. Aynen bunun gibi Küfrün şubeleri de iki ayrılır. Sözle ifade olunanı ve fiili olarak yapılanı. İmanın sözle ifade olunan şubelerinden öyleleri vardır ki bunların yerine getirilmemesi halinde kişiyi imansız kılar. İmanın ortadan kalkmasına neden olur. Aynı şekilde imanın fiilen yapılması gerekenin de yapılmaması halinde yine imanın yok olmasına neden olur. Yani kişi İslam'ın dışına çıkar bunları yapmazsa. Küfrün, de, küfrün sözlü ve fiili bölümleri de tıpkı bunun gibidir. Mesela bir kimse isteyerek küfür ifadesini ya da kelimesini söylemiş olsa küfrün şubelerinden birini işlemiş olur. Aynı şekilde fiilen işlenmesi gereken bir şeyi işlememesi, mesela namaz gibi, ya da fiilen yapması haram olan bir şeyi yapması halinde yine küfrün bir şubesini işlemiş olur. Mesela puta secde edilmesi, bazı varlıklar önünde saygı ifadesiyle durulması, işte saygı duruşu gibi hareketler veya İstiklal Marşı'nda saygı duruşu gibi sözlü ifadede Allah'tan başka sana yemin etmek gibi. Kur'an'ın hafife alınması gibi bütün bunlar işte asıllardır. Şimdi bu hususta bir başka asıl ve temel kural vardır. Bu da iman gerçeğinin söz ve amelle yani söylediğinin pratiğini yapmasıyladır. Söz ile olanı da iki bölümdür. Birincisi kalbin söyleyip inanması bir de dilin söylemesidir. Bu da dilin Müslüman olduğunu açık bir şekilde söyleyip ortaya koyması gereğidir. Amelde iki bölüme ayrılır. İlki kalbin ameli işlemesi ve uygulamasıdır. Bu ise kişinin niyeti ve ihlasını içerir. Diğeri ise organlarla ortaya konan ameller ve işlerdir. Kısaca organların ameli. İşte bu dördünün ortadan kalkması halinde yani kalben söylemek ve inanmak, dil ile söylemek, Kalbiyle niyetini ve samimiyetini ortaya koymak, organlarla da bunları yapmak eylemi ortadan kalkarsa tümüyle iman denilen olay yok olur gider. Aynı zamanda kalbin tasdiki ya da doğrulaması olayı ortadan kalkınca artık diğer cüzlerin varlığının herhangi bir faydası kalmaz. Yani kalbin tasdiki olmazsa namazın, orucun veya diğer hayır amellerin kişiye hiçbir faydası kalmaz. Çünkü kişinin o kelimeye itikadında ve imanında kalbin tasdik ve doğrulaması şarttır. Bunun fayda getirmesi için de kalbin tasdiki şarttır. Bunun fayda getirmesi için kalbin tasdiki şarttır. Kalbi itikat ve inancın kişide doğru itikadın var olup da kalbi amel Niyet ve ihlasın olmaması halinde durum ne olabilir? Bu husus ehli sünnet ile mürci arasında itiraflı bir konudur. Ehli sünnete göre ittifakla böylesinin imanı yok olmuştur. Hangi durumdaydı? Kalbin ameli. Yani akide olarak e, doğru itikat var. Ama kalbin itikadı şeyi kalbin amel e, ameli olarak niyet ve ihlası yoksa bunun olmaması halinde ehl sünnete göre böyle bir kimsenin imanı yok olmuştur. Çünkü kalbi amel noktasında kişi de niyet, samimiyet ve ihlas yoksa sadece doğrulamanın bir menfaat ve yararı yoktur. Kalbi amel denilince kişinin bu konudaki muhabbeti de Allah'a boyun eğmesi, emirlerine kesinlikle itaat etmesidir. Bu itibarla mücerret, Soyut doğrulamanın, soyut olarak tas tasdik etmenin bir yararı olmaz. Nitekim iblis denilen şeytana, Firavun ile kavmine, Yahudilere ve müşriklere bu anlamdaki bir doğrulamanın yararı dokunmamıştır. Onlar da bu manada tasdiki gerçekleştirmişlerdi. Ama kalbin amelini yerine getirmemişler. Ee, bir kimseden sadır olacak ameller e, onun kalbindeki e, tasdikin durumunu gösterir. Çünkü bunlar peygamberin doğruluğuna inanıyorlardı. Hatta dahası kimi zaman gizli ya da açık bunu ikrar bile edip şöyle diyorlardı. O aslında yalancı değildir. Ancak biz ona tabi olmayız ve ona iman etmeyiz. Demek ki işin doğruluğunun bilinip gereğinin yapılmaması halinde bunun insana bir yararı ve menfaati yoktur. Madem ki kalbi amelin ortadan kalkmasıyla iman ortadan kalkmaktadır. Bu takdirde organlarla yerine getirilmesi gereken amellerin birçoğunun yerine getirilmemesi halinde yine de iman ortadan kalkması inkar edilecek değildir. Özellikle de burada kalbi muhabbet denilen sevgi ve emirlere kesin itaat yoksa iman da böylece yok olup gider. Zira kesin tasdik için bu sayılanlar gerçekten gereklidir. Zaten bunun böyle olduğu hususu da anlatıldı. Zira bir şey kalbin it e kalbin itaati yoksa bir şeye, orada organların pratik uygulayıcımız da itaatsizliği kendiliğinden gündeme getirir. Eğer kalbin itaati yoksa bir şeye, azaların itaatsizliği de kendiliğinden gündeme gelir. Bunların biri diğerinden ayrılmaz. Şayet kalbi itaat varsa peşinden mutlaka boyun eğiş gündeme gelir. Bunu da organların yapması gereken amellerle boyuneyiş izler. Yani organların e, bir takım taatleri yerine getirmesi, kalpteki taatin göstergesi olarak, yine yerine getirmemesi, isyan etmesi, ağzaların isyan etmesi, kalpteki bu e, itaatin olmamasından dolayıdır. Madem ki bunlarda bir itaat ve boyuneyiş yoktur, bu takdirde itaatin gerekliğini ortaya koyan tasdik denilen doğruma, doğrulama olay da ortadan kalkmış olur. Çünkü tasdik için zaten itaat gereklidir. İmanın hakikati ve gerçeği de bundan ibarettir. Çünkü iman hadisesi soyut bir tasdik ve doğrulama olayı değildir. İman itaat etmeyi ve boyun eğişi gerektiren bir tasdik ve doğrulama olayıdır. Ayrıca hidayet de sadece hakkın bilinmesi ve açıklanması demek değildir. Aksine bu öyle bir tanınma ve bilinme olaydır ki, ona uyanlar için, yani hidayete uyanlar için bunun gereklerini yerine getirmeyi, bununla gereğince amel etmeyi zorunlu kılar. Her ne kadar ilkine hidayet adı verilse bile bu ihtidayı gerektiren tam anlamıyla bir hidayet değildir. Nasıl tasdiki itikada tasdik adı verilmiş, bu imanı gerektiren bir tasdik olmamışsa işte bu hidayette öyle olmuş olmaktadır. Size tavsiyem bu prensibe sıkıca bağlı kalmanız ve bunlara uymanızdır. Şimdi başka bir temel prensip alacağız. Küfür iki türlüdür. Biri ameli, diğeri ise cuhudi yani inada dayalı olan küfürdür. Cuhudi yani inada dayalı küfür, Allah Resulü'nün Allah'tan getirdiği şeyleri kişinin bilmesine rağmen, sırf inadı yüzünden inkara kalkışması gibi. Mesela Rabbin isim ve sıfatlarını, fiillerini ve hükümlerini inkar bunun örneğini oluşturur. İşte bu küfür türü her bakımdan imanla çelişen ve ona zıt düşen küfürdür. Ameli küfre ve inkara gelince bu da iki kısımda ele alınır. Biri imanla çelişen ve imanla zıt olan küfür, diğeri de zıt diyet oluşturmayan ameli küfürdür. Yani kişiyi İslam dairesinin dışına çıkarmayan ameli küfürdür. Mesela puta secde etmek, dikilmiş taşlara saygı duruşunda bulunmak Musafı küçümsemek, peygamberi öldürmek ve peygambere sebbetmek yani küfretmek, dil uzatmak gibi hususla imanla çelişen ve imanla zıddiyet oluşturan şeyler ameli küfürdür. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek ve namaz kılmamak ise kesin olarak ameli küfürdürler. Allah ve Resulü buna küfür ismini mutlak olarak verdiklerine göre bunlardan küfür ismini kaldırmak mümkün değildir. Bu itibarla Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir. Aynı zamanda namazı terk eden kimse kafirdir. Zira bu usta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nası bulunmaktadır. Ancak bu kimse itikadi bakımdan küfre girmeyip ameli yani uygulama bakımından küfre girer. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kimseye Allah'ın kafir adını verdiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de namazı terk eden kimseye kafir adını verdiği vaki değildir. Bu ikisine mutlak manada küfür adı verilemez. Yani bakın fiiller küfür. Ama faili hakkında mutlak manada kafir hükmü verilmiyor. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zina eden kimseden, hırsızlık edenden ve içki içenden iman vasfını kaldırdığı gibi Komşusu kendisinin kötülüğünden güvencede olmayan kimseden de iman vasfını kaldırmıştır. Ancak bir şeyden iman vasfı ya da isminin kaldırılması hali o kimseden amel noktasından küfre girdiğine işarettir. Yoksa onların inadi veya cuhudi manada bir küfre girdikleri anlamında değildir. Yani Cuhut inkar demek. Yani bu inkar eden kafir anlamında değil. Mesela namazı terk eden bir kimse nedir? Kafirdir. Ama bu inkar eden, cuhut eden kafir değildir. İnadi küfürle küfreden değildir. Ameli bir küfür sergilemiştir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi de bu manada değerlendirilmesi gereken bir hadistir. Buyuruyor ki, Benden sonra birbirinizin boyunlarını vurarak, küfre girerek geri dönüş yapmayın. Buhari ve Müslim rivayet eder bunu. Bu hadise... Ameli küfrü bildiren bir hadistir bu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim bir kahine gider ve söylediklerini tasdik ile doğrularsa ya da hanımına dübüründen cinsel ilişkide bulunursa o Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilenden uzaktır. İman etmemiştir veya inkar etmiştir. Diğer bir hadiste kişi kardeşine ey kafir diye seslense bununla da Bununla bu ifade ikisinden birine geçmiş olur. Yani gerçekten dedi kimse ya kafirdir veya onda o vasıf yoktur kendisine döner. Bu da Müslüm'ün iman babında rivayet ettiği bir hadis. Nitekim Allah Azze ve Celle de Kur'an'ında kitabının bir kısmıyla ya da bazısıyla amel edip bazısını terk eden kişiyi amel ettiği kısmın mümini etmediği kısmını ise kafiri olarak vasfetmiştir. Yani amelde bulunduğuna iman etmiş, amel etmediğine de küfretmiş diye bildirmektedir. Bu ayet Bakara suresinin 84-85. ayetleri şöyle buyuruluyor. Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayın diye kesin söz almıştık. Sonra sizler bunu onaylamıştınız. Hala da buna şahitlik etmektesiniz. Bu misakı kabul eden sizler verdiğiniz sözün tersine birbirinizi öldürüyor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 Burada devam ediyor. Sizlerden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık, kıyamet günde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. Allah Azze ve Celle burada gerçeği bildirmiş olmaktadır. Bunlar Allah'ın kendilerine emrettiği veya bağlı kalmalarını istediği şeyi ikrar ettiler, kabul ettiler. İşte işin bu yönü onların bu şeyi tasdiki ve doğrulamaya yanaştıklarını ortaya koymaktadır. Burada onlardan birbirlerini öldürmemeleri ve birbirlerinin yurtlarından çıkarmamaları sözü alınmıştır. Daha sonra ayette Rabbim şu haber veriyor. Bu kimseler Allah'a asi oldular, emrine karşı koydular, bir kısmı diğerini öldürdüler. Yani Allah'a verdikleri söze rağmen ve onlar yurtlarından çıkardılar. İşte işin bu yönü de Allah'ın kitapta kendilerinden almış olduğu sözü yerine getirmeyip küfretmiş olmalarıdır. Sonra yine Rabbim şunu da bildirmektedir. Bu fırkadan yurtlarından çıkarılmış olanlardan yani esir edilenlerden fidye aldıklarını. Yani fidye karşılığında alınan söze imanlarını bildiren bir husustur. Verdikleri sözün bir kısmını ne yapıyorlar? Yerine getirmiş oluyorlar. Böylece bunların kitaptan kendilerinden alınan söz ile amel ettikleri yöne iman ettiklerini, terk ettikleri kısmına da küfür ile inkar ettiklerini bildirmiş olmaktadır. Ameli iman ile ameli küfür birbirleriyle zıddiyet teşkil ederler. Yine itikadi imanı ile itikadi küfür birbiriyle zıddiyet oluşturur. Hatta bizim bu söylediğimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih olan şu hadislerinde açıkça ifade etmişlerdir. Mü'mine küfür etmek yani sövmek, fasıklık onu öldürmek ise küfürdür. Müslim iman babında rivayet eder bunu. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mümini öldürme ile ona sövme arasındaki durumu ayırmış, bunlardan birisini küfür değil fasıklık olarak vasfetmişken diğerini küfür olarak nitelemiştir. Şu da bilinen bir gerçektir ki, buradaki küfürden maksat ameli küfür olup itikadi küfür değildir. İbn-i burada bununla, Müslümanların kendi aralarındaki çekişmelerini, öldürme ve birbirlerini vuruşlarını kastetmiştir. Tıpkı sahabelerin Allah onlardan razı olsun, onların arasında meydana gelen olaylarda olduğu gibi ama amacı sırf müminleri öldürmek olan, böylece İslam ve Müslümanlar aleyhinde savaş kızdırmak olan kimselerin küfürde olduklarından ve böylelerinin dinden çıktıklarından da şüphe edilmemelidir. Tıpkı İslam düşmanlarının durumu gibi ki Bunlar hiçbir vakit herhangi bir mümin için ya da bir mümine karşı ne akrabalık bağlarını ne de sözleşme hükümlerini gözetip tanımazlar. Bunların tek amaçları vardır. Nisa 89'a belirtildiği gibi bunlar kendilerinin küfre sapmaları gibi sizin de küfre girmenizi istediler. İşte bu manadaki bir küfür yani ameli küfür kişiyi İslam dairesinin dışına çıkarmaz. Tümüyle kişiyi dinden çıkarıp kafir yapmaz. Tıpkı zina eden, hırsızlık yapandan ve içki içenden iman isminin kaldırılmasına rağmen dinden çıkmadığı gibi. Yani kişi mümin iken ne yapmaz? Zina yapmaz, hırsızlık yapmaz diyor değil mi? Ama içki içen, zinaden kafir değil fasıktır. Büyük günah işlemiştir. İşlediği amel küfürdür ama ameli küfürdür. Ta ki onu helal saymaz sürece. Helal saydığı zaman itikadi küfür devreye girmiş olur. İşte bu açıklama bizzat sahabenin görüşüdür. Bunlar ki ümmet içerisinde Allah'ın kitabını en iyi bilenler, İslam'ın en güzel İslam'ı en güzel şekilde öğrenmiş, küfrün ne olduğunu da çok iyi kavramış olan kimselerdir. Yine bu sahabe İslam ve küfrün ne gibi durumları olduğunu da en iyi bilenlerdir. Yani İslam nedir? Onun ne gibi şartları vardır? Küfür nedir? Hangi şeyler küfürdür ve kişiyi küfre götüren unsurlar nelerdir? Bütün bunları çok iyi bilen ve değerlendiren zatlardır. Bu hususlara ait her türlü bilgiler ancak onlardan öğrenilmiştir. Mütakirin yani sonradan gelen alimler ise bunların maksatlarını kavrayamamışlar, iki fırkaya ayrılmışlardır. Fırkanın biri kişiyi büyük günah işlemekle dinden çıkarmış ki hariciler. Böylece büyük günah işleyen kimseleri ebedi cennemlik olarak ne yapmışlar? Tarif etmişler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin takenleridir. ayetini yanlış yorumlamaları gibi. Diğer bir fırka da büyük günah işleyenleri kamil müminler olarak kabul etmişler. Mürceye fırkası. İşte bunlardan ilk fırka pek aşırı gidip sapıttı, ikinciler ise esas amaçtan uzaklaştılar. Ancak en doğru ve örnek yol ise Allah'ın ehli sünneti sevketmiş olduğu selef-i salihinin yoludur. Dinler içerisinde nasıl ki İslam en doğru ise mezhepler içerisinde de en doğrusu Ehli Sünnet'inkidir. Biz burada Ehli Sünnet derken Selefiyye'yi kastediyoruz. Yoksa bugün Maturidi gibi, Eşari gibi sapıklar da kendisine Ehli Sünnet diyor. Bütün bu gördüklerimizden anlaşıldığı gibi küfür içerisinde küfür, şirk içerisinde şirk, fasıklık içerisinde fasıklık ve zulüm içerisinde zulüm olan şeyler vardır. Bunların bilinmesi gerekir. Rabbimizin kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Ayetiyle ilgili olarak İbn Abbas yoluyla gelen Hişam bin Hüceyr ile Tavus'un aktardıkları Süfyan bin Uyeyn'in de bize intikal ettirdiği gerçeği bilmemiz gerekecektir. Burada e, rivayete devam edeceğiz de şunu da bildirelim. Bazıları buradaki geçen Hişam bin Hüceyr sebebiyle bu rivayeti zayıf saymaya kalkmışlardır. Hişam bin Hüceyr, buhari ve Müslim'in kendisinden rivayet ettiği e, güvenilir ravilerden birisi olmakla beraber bu rivayet i̇bn Abbas radıyallahu anh başka tariklerle de sabit olmuştur. Mesela i̇bn bihatim'in tefsirinde e, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayet hakkında hiye kebire demiştir. Yani o büyük günahtır ifadesini kullanmıştır. Hişam bin Hüceyre'nin rivayetinde de küfrün altında bir küfür. Yani kişiyi dinden çıkarmayan küfür ifadesini kullanmıştır. Evet demiştir ki o bunları inkar ile küfür etmiş olur. Yani inkar ettiği takdirde, Allah'ın indirdiklerini inkar ettiği takdirde kafir olur. Ancak bu, bunlar tıpkı Allah'ı, meleklerini, peygamberlerini inkar edenler gibidir demek değildir. Yine ondan gelen bir başka rivayette de şöyledir. Bu bir küfürdür ama kişiyi dinden çıkarmayan bir küfür. Taus ise şunları söylemektedir. Bu kişiyi dinden çıkaran bir küfür değildir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek nedir? Küfür. Ama kişiyi dinden çıkarmayan bir küfür. Dolayısıyla hiçbir şekilde masum bir hareket değil. Ama her işte adaleti emreder Allah Azze ve Celle. Allah'ın indirdiği hüküm neyse bizim de ona göre hükmetmemiz gerekir dolayısıyla. Allah'ın indirdiğine göre bizim burada hükmetmemiz Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenlerin sınıflarını ayırmamızı gerektiriyor. Mesela Allah'ın indirdiklerini inkar ederek onunla hükmetmeyen dinden çıkmış bir kafirdir. Allah'ın indirdiklerini kabul etmekle beraber onunla hükmedilmesinin farz olduğunu bilmekle, itiraf etmekle beraber yerine getirmeyen kimse Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kimse fasıktır, büyük günah işlemiştir küfür işlemiştir ama dinden çıkarmayan bir küfür işlemiştir. Ama her halükarda Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek Allah'a isyandır. Ve ki bin Süfyan da İbnü Cüreyç kanalıyla atadan rivayetinde şunları zikrediyor. Bu küfürden aşağı olan bir küfür, esas zulümden sonra gelen bir zulüm, asıl fasıklıktan sonra gelen bir fasıklıktır. İşte atanın söylemiş olduğu bu husus var ya, Kur'an'ı anlayanlarca açıklanmak istenendir. Nitekim Allah azze ve celle Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermeyen hakimi kafir diye adlandırmıştır. Allah Azze ve Celle Peygamberi Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a indirdiği şeyi inadı sebebiyle inkar eden kimseyi de kafir diye adlandırmıştır. Fakat buna rağmen bu iki kafir aynı anlamda kafir demek değildir. Çünkü kafirlikte eşit değillerdir. İşte bizim e, burada yaptığımız bu ayrım bizi haricilerden de mürciyeden de ayıran bir ayrımdır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir. Ama iki kafir arasında küfür farkı vardır. Birisi cuhudi küfürle inkar ederek, İslam dışının, dininin dışına çıkarak kafir olur. Diğeri ise İslam sınırlarında kalmakla beraber küfür işlemiştir. Yani büyük günah işlemiştir. Ama Hatta... Hocam şimdi kafir dedin miydi? Ee, hükmetmekte kafir dedin mi? Bunu bir lazım. Yani, Nasıl yani? yani? Küçük kafir mi diyelim? Ne diyelim? Şimdi e, küçük küfür işleyen kimseye kafir diyemiyoruz biz. Şeye göre yani olarak, İslam dininden çıkmış da... anlamda kafir diyemiyoruz. Bunu kullanamıyoruz. Neden? Çünkü kim kardeşine kafir derse bu söz ikisinden birine döner diyor. İslam, dışının, İslam dininin dışına çıkaracak anlamda kafir ismini biz kullanamıyoruz. Yani e, mesela tarla süren kimseye de kafir dersin. Istilah anlamında değil bu. Lugat anlamında. Lugat anlamında söylersin. Ama e, bizim ey kafir diye birisine seslenmemiz halinde buradan kastlanacak şey istilaha yöneleceği için bu ifadeyi kullanmaktan kaçınmamız gerekiyor. Hatta... E, Burada mesela diğer ayetlerde, Maide 45 ve 47'de geçen ayetlerde ne diyor? Zalimler ve fasıklar diyor. Zalim kelimesini kullanmakta bir sakınca yok. Yani zulmeden kimse için zalim kelimesini kullanabiliyorsun. Fasından Halbuki Allah Azze ve Celle'nin burada kastettiği zalim, büyük zalimdir. Yani İslam dininin dışındaki zalimdir. Çünkü fiil aynı fiil. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek. Aynı fiile Allah Azze ve Celle hem fasıklık diyor, hem zalimlik diyor, hem kafirlik diyor. Burada bu yüzden atadan gelen rivayette ne diyor? Fasıklığın altında bir fasıklık, zalimliğin altında bir zalimlik, kafirlerin altında bir kafirlik diyor. Yani İslam dininin dışında bir küfür ameli zulümdür, fısktır, küfürdür. Bu üç kelime de kullanılır. Ama dindeki ıslah itibarıyla bizim akidevi manada kişi İslam dairesinin dışına çıkaran küfür ifadesini kafir diye niteliyoruz biz. Zalim dediğimiz zaman bu manaya delalet etmiyor. Veya biz münafık kelimesini kullandığımız zaman onu tekfir ettiğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü nifak da iki türlüdür. Birisi büyük nifak kişi İslam dairesinin dışına çıkarır ona kafir dersin. Ona kafir diyebilirsin. Ama bir de küçük nifak vardır. Ahlaki nifak dediğimiz, ameli nifak dediğimiz bazı fiiller. Mesela kişinin yalancı olması, sözünde durmaması, vaadine hulf etmesi, yerine getirmemesi, emanete hıyanet etmesi gibi, namazı vaktinde kılmaması, kıldığı zaman da baştan sağma kılması gibi. Buna benzer nifak amelleri bu amellerden dolayı bir kimseye münafık dediğinde onu tekfir ettiğin anlamına gelmiyor. Ama İslam dairesinin dışına çıkış anlamındaki kelimeyi burada ıslah olarak kafir sözü ifade ediyor veya müşrik. O yüzden biz her şirk koştuğunu gördüğümüz, her küfür ameli işlediğimiz kimseye biz kafir veya müşrik ifadesini doğrudan söyleyemiyoruz. Mesela zina eden bir kimseye kafir diyemiyoruz. Halbuki hadis ne diyor? İman ettiği halde zina etmez diyor. Sen ona kafir diyemiyorsun bak. Neye bağlı bu? O kimsenin zinayı helal sahip saymamasına bağlı. Bu da kalbin ameli olduğu için biz de kalplere hükmedemeyiz. Kişi ağzıyla kelime-i veya İslam'a nispetini ortaya koyduğu sürece biz ona Müslüman muamelesi yapıyoruz burada. Ta ki adam tutar kendisine ben demokratım der, ben falanca partiye mensubum der. Veya İslam'dan başka bir e, dine mensubiyet gösterir. E, ben komünistim der. Yahudiyim der, Hristiyanım der, ben Şia'yım der, der. Kendisi İslam'dan başka bir şeye nispet etmiş olur. Biz ona Müslüman demeyiz. Çünkü o kendisi kendi hakkında ne yapıyor? Şahitlik ediyor. Küfrüne şahitlik ediyor. Bu zamanda işte örtü olmaz, örtülmek olmaz diyenler nasıl? Onlar dair. Yani Bu İslam, İslam dininin dışına çıkmış olur onu diye. Evet, Kafir olur. olur. Hangi çünkü devirde yaşıyoruz şimdi şeriatı falan olur falan gibi ifade kullanılıyor? O ifadeyi kullanan kimse İslam e, dininin dışına ok gibi fırlar. Yani çünkü e, burada bakın Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek gerektiğine inanmamak fiilini diliyle ne yapmış oluyor? Şahitlik etmiş oluyor buna. Bu rububiyetle ilgili bir meseledir. Yaratan yönetendir. Yaratan kainat üzerinde tasarrufa, her türlü tasarrufa söz sahibi olandır. Bir kimse peygambere iman ediyorsa, peygamberin bir din getirdiğine, bir vahiy get e bize ilettiğine iman ediyorsa bu sözü söyleyemez. Kaldı ki inanmamış, yani bir peygamberin davetine ulaşmamış bir kimse bile beni yaratan varlık bu kainatta hüküm sahibidir demek zorundadır. Bu tevhidi gerçekleştirmek zorundadır. Vahiy kendisine ulaşmamış bile olsa. Vahiy ulaşan kimse için bu söz söylemek haydi haydi kendisi İslam dininin dışına çıkaran bir söz olur. Evet. E, kafirlikte eşit değildir dedikten sonra hatta Allah Azze ve Celle kafiri zalim diye isimlendirmiştir. diye Bu isimle de isimlendirmiştir. Az önce açıkladığımız şeyin delili geliyor. Nitekim Bakara suresi 254. ayetinde kafirler zalimlerin ta kendileridir. Vel kafirun ehven ayeti yine Allah azze ve celle nikahta talak yani boşanmada ric'i talakta hulu'da haddi aşıp sınırı tanımayanlar hakkında da zalim ismini kullanmıştır. Talak suresi ilk ayeti kim Allah'ın hududunu yani koymuş olduğu sınırları aşarsa kesinlikle kendisine zulmetmiş olur. Yunus Aleyhisselam'ın dilinden de Enbiya Suresi'nin 87. ayetinde La ilahe illa ente subhaneke inni kuntumine zalimin ifadesi e, bu duada ne diyor? İlahi senden başka ilah yoktur. Seni eksikliklerden tenzih ederim. Gerçekten ben nefsime zulmedenlerden oldum. Adem Aleyhisselam da Rabbena zalemna enfüsenâ demişti. Ey Rabbimiz biz nefsimize kendimize zulmettik. Araf Suresi 23. ayet. Musa da şöyle demişti. Rabbi inni zalemtu nefsi fagfirli kasas 16. ayet. Rabbim gerçekten ben nefsime zulmettim. Bana mağfiret eyle beni bağışla. İşte buralarda anlatılan zulüm küfürle eş manadaki zulüm değildir. Allah Azze ve Celle aynı zamanda kafire fasık adını da vermiştir. Rabbim bu hususta şöyle buyurmaktadır. Bakara 26-27. ayetlerinde. Verdiği misallerle, Allah ancak fasıkları saptırır. Onlar öyle sapıklar ki kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Burada fasıklarla kastedilen kafirlerdir. Yine Bakara 99. ayetinde şöyle buyuruyor: Andolsun ki biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunları fasıklardan başkası inkar etmez. Tabii ki inkar etmek nedir? Küfürdür. Yani burada e, itaatten çıkmanın bazısı. Yani fıskın bazısı kişi İslam dairesinin dışına çıkaran isyanlardır. Bazısı da İslam dairesinin dışına çıkarmasa da büyük günah olan isyanlar veya küçük günah olan isyanlar. Buna dair örnekler Kur'an-ı Kerim'de çokça bulunmaktadır. Ayrıca Kur'an'da mümin olan kimseye de fasık ismi verilmektedir. Hucura suresi 6. ayetinde Ey iman edenler eğer fasığın birisi de bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir Topluluğuna sataşırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Burada mümin hakkında da faskı ismi kullanıldığı anlaşılır. Aynı zamanda her faskın aynı anlamda, aynı anlamda olmadığı ve aynı olmadığı noktası bilinmelidir. Hakem bin Ebil As hakkında nazil olan şu ayet, Nur suresi 4. ayeti. Burada fasıklığın diğer fasıklık manalarından farklı bir anlamı olduğunu gösteriyor. Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra bunu ispat için dört şahit getiremeyenler, getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar fasıkların ta kendileridirler. Burada da bakın bir mümin hakkında fasık kelimesi kullanılıyor. Rabbimiz Azze ve Celle İblis hakkında şöyle buyurmaktadır. Fe an emri Rabbi. İblis Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Rabbinin emrine karşı fasıklıkta bulundu. Keyf suresi 50. ayet. Yine Bakara 197. ayetinde kim o aylarda hacca niyet ederse hac esnasında kadına yaklaşmak, fıska yönelmek, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Burada görüldüğü gibi her fısk aynı manada değildir. Küfür iki türdür. Aynı şekilde zulüm de ikidir. Fasıtlık da ikidir. Bunlar gibi cehalet de ikidir. Biri küfür olan cehalet, biri küfür olan cehalet, diğeri ise küfür olmayan cehalettir. Küfür olan cehaletle ilgili olarak Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Hani bazıları biz işte cehalet mazerettir dediğimiz zaman işte Allah cahilleri tekfir ediyor. Onların cahilliği zaten küfrün ta kendisidir diye ne yapıyorlar? Mukabele ediyorlar. Şimdi bunun açıklaması gidiyor bak. A'raf suresinin 199. ayeti ne diyor? Huzil, aff ve emr bil ma'rufi ve arid anil cahilin. Resulüm, sen af yolunu tut. iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. İşte buradaki ayet cahili küfrü gerektiren şeylerden uzak durmayı ifade buyurmaktadır. Küfür olmayan cehaletle ilgili olarak da Rabbimiz azaleyle şöyle buyuruyor. Nisa suresi 17. ayeti. İnnemet tu alallahi lillezine ya'melu su'e bi cehaletin summe yetubune min Allah'a Allah'ın kabul ettiği tevbe ancak bilmeden cehaletle kötülük edip de sonra tez elden tövbe denilenin Bakın burada cehaletin mazeret oluşuna açık bir delil var. Aynı şekilde şirkle ikiye ayrılmaktadır. Şirkin bir nevi vardır ki kişiyi dinden çıkarır. Burada e, hemen şirk konusuna geçmeden şu cehalete e, konunun daha iyi anlaşılması için bir paragraf düşelim. Cehaletin her yerde her konuda mazeret olmadığını söylüyoruz. Cehalet Umumen mazerettir ama. Şimdi e, kişinin dini öğrenmekten yüz çevirmesi ayrıca bir küfürdür. O halde cehalet nasıl mazeret olur? Burada mesele şu. Eğer kişi kendisine bilinmesi zaruri olan bir konuda muhalif bir harekette bulunuyorsa, küfür işliyorsa, bilinmesi zaruri olan bir konuda küfür işliyorsa ona cehalet mazeret olmaz. Mesela rububiyet boyutunda, e, fıtrat boyutunda Allah'ın rububiyetine inanmış bir kul, yani fıtrat boyutundaki bir kul bir takım fıtratıyla bilebileceği doğrular ve yanlışlar noktasında mesuldür. Mesela e, bir kimse yalanı caiz görürse bu kimse kafirdir. İsterse vahiy kendisine ulaşmamış olsun. Yani Allah'ın yalan yasakladığını isterse bilmiyor olsun. Fark etmez. Yalan caizdir, helaldir, iyi bir şeydir diyorsa bu kimse kafirdir. Neden? Çünkü fıtrat yalanın çirkinliğini e, delalet eder. Fıtratıyla buna ulaşması lazım, inanması lazım. Zulmetmek, haksızlık etmek, başkasının hukukuna tecavüz etmek gibi. Fıtratla bilinecek şeylerde, yani herkesin eşit şekilde bilmek zorunda olduğu konularda bakın burada mazeret olmaz ama bir kimse Müslüman olduktan sonra, İslam'a girdikten sonra o kimsenin neleri dinlen zaruri olarak bilmesi gerekir, neleri bilmemesi gerekir, onun durumuna göre değerlendirilir. Mesela çubuk gibi bir ortamda pek çok şey kişiyi mazeret söz konusu olmadan küfre götürürken İstanbul gibi bir ortamda küfre götürmeyebilir. Neden? Bu ilmin hakim olmasına bağlı bir şeydir. Mesela İstanbul gibi bir ortamda, bir sosyete çevresinde yaşayan bir insanı düşünün. Bunun bunun e, dinden ulaştığı bilgi nedir? Allah Azze ve Celle'nin hangi emir ve yasaklar bu kimseye ulaşmış olabilir? Sosyetik bir çevrede doğmuş, büyümüş, Allah'ın kitabına iman etmiş ama içeriğinden habersiz. Okusa da e, bir şey çıkaramıyor veya e, kendisine anlama metodu farklı öğretildiği için, Bakın herkes Kur'an-ı Kerim'i göre anlamaya kalksa bir sürü sapık manalar çıkar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı açıklattırmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a beyan etmiştir. Allah Azze ve Celle bugün kendisini İslam'a nispet eden, ilim ehli olduğu halde Kur'an'a aykırı hareket eden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkladığı, beyan ettiği Kur'an'a aykırı hareket eden pek çok alim çıkmıştır. Seyyid Kutup gibi, Mevdudi gibi. Yaşar Nuri gibi. Bunlar ne? İlim ehlinden sayılıyor değil mi? Yani bilenler, okuyanlardan sayılıyor. Kur'an'ı çokça okuyan insanlar olmasına rağmen ne yapıyorlar? Küfre vardıran sözler ediyorlar. Bunun sebebi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hidayetiyle hidayet bulmamalarından dolayı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna intibak etmemelerinden dolayı. Bunun sebepleri vardır. Buradaki sebepler, yani cehaletin maziret olmasındaki sebepler, düşünün şimdi. Bir hadiste diyor ki Ahmet bin Han Belli ve Bezzar tarafından ve daha başka muhattisler tarafından rivayet ediliyor. Zaman gelecek diyor Kur'an-ı Kerim musaflarda olacak diyor. Siz diyor beni görüp de iman ediyorsunuz. Yani herhangi bir şüpheleri söz konusu mu? Doğrudan peygamberden dinleyenle raviler vasıtasıyla peygamber aleyhisselatü vesselamın sözüne muhatap olan eşit mi? Değil. En azından bir yakın farkı var değil mi? Yani ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la yüz yüze olsam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bana bir şey söylese de, ben onun o sözüne muhalefet etsem doğrudan küfre giderim maazallah. Ama arada bir isnat zincirinden sonra, ben işte Ahmet Mehmet'ten falan filandan rivayet etmiş gibi şeyleri araştırmak zorundayım. Yakini bilgiye sahip olamıyorum orada. Ravileri hele tanımıyorsam, bilmiyorsam, ne oluyor? Bu bende kesinlik oluşturmuyor. Ta ki bir takım çabalardan, özel gayretlerden da bu işte özel çabalar sarf etmiş ilim ehlininden istifade yoluyla bir hadisin sahip olduğunu anlayabiliyorum. Ama buna rağmen bizzat peygamberin ağzından iştenle raviler aracılığıyla bunu iştenin yakını eşit değildir. Siz ne kadar söyle, ne söylerseniz söyleyin. Görmek hiç bir zaman, estağfurullah, duymak hiçbir zaman muayene gibi değildir. Gözleriyle görmek gibi değildir. Allah Azze ve Celle diyor bunu. Tıpkı Musa Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi. Hani Allah Azze ve Celle diyor ki kavmin tekrar putlarına döndü ey Musa. Musa Aleyhisselam'da böyle bariz bir tepki yok henüz. Geliyor kendi gözleriyle görüyor ve öfkeden elinde bulunan Allah'ın ayetlerinin yazılı olduğu levhaları yere atıyor. Öfkeden. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin haberi daha sabit değil mi? Allah Azze ve Celle haber vermişti. Bakın işte bu insanın kişisel, yakin elde etme olarak mesela görmesi, işitmesi gibi değil. Başkaları aracılığıyla duyması bizzat duyması gibi değildir. Burada bu mesele var. Bu sebeple bu zamanda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman edip teslim olan, onun sünnetlerine yapışan kimse için sahabelerden 50 kişinin ecri kadar ecir vardır diyor. Ama bizim yakinimiz, imandaki yakinimiz hiçbir zaman onların yakini gibi olmaz. Bizim sadece ecrimizde bir artma olur. Mesela yakini imanla işlenen bir amel kat kat fazlayken bu yakin olmadan işlenen bir amel onların derecesine varamaz değil mi? Nitekim hadis bildiriyor bunu. Sizden birisi bakın sadece bu şey hakkında ha... Fetihten önce Müslüman olanlar ve fetihten sonra Müslüman olanlar arasındaki ayrım. Halid bin Velid ile fetihten önce Müslüman olmuş sahabelerden birisi arasında bir olay geçiyor. Ve halde diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ey Halid vallahi asanma sakın dil uzatma. onlara Onlarla uğraşma. Sizden biriniz Uhud Dağı kadar altın infak etse onların bir dinarlık sadakasına erişemez diyor. Şimdi düşünün fetihten önce Müslüman olan bir sahabenin ameliyle fetihten sonra Müslüman olan bir sahabenin ameli arasında bu kadar fark varsa bu kadar asır sonra gelen bizlerin durumunu düşünün. Ama buna rağmen ne diyor? Sahabelerden 50 kişinin ecri gibi ecir vardır diyor. Peygamber Esad ve sahabi. Ama yakınlığımız hiçbir zaman onların yakınlığı gibi olmayacak. Bu da kesin. Allah Azze ve Celle'nin Ayetlerini okuyan bir Müslüman bugünkü Türkiye ortamında genellikle Arapça bilmeyen, Arapça öğreneni bile mükemmel derecede bilemiyor değil mi? Fasih Arapçaya ulaşmak için ekstradan çaba sarf etmesi gerekiyor. Bugün Araplar bile aynı şekilde Ammi, Avam e, Arapçası konuşuluyor halk arasında. Fasih Arapça, Peygamber Aleyhisselatü zamanında konuşulan Arapça, Kur'an'ın indirildiği Kureyş lehçesi bugün kayıp denilecek kadar konuşulmaz durumda. Çok az sayıda. Bunun kaydelerini, kurallarını bilinen insanlar azdır. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'i anlamak için mükemmel bir Arapça dahi yetmiyor. Sahabeler biliyordu mükemmel bir şekilde bu Arapçayı. Onların dilinde inmişti ama ne yaptılar? Sahabeler ayetlerinin çoğunda hep yanlış anladılar. Ta ki Peygamber Esad ve Sam doğrusunu izah etti onlara. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ise Allah'ın bildirmesiyle bunu şey yaptı. Yoksa ayette diyor ki Şura 52-53'te sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. O da bilmiyordu. Allah'ın öğretmesiyle o kitabı beyan etti kullarına, Allah'ın kullarına. Peygamberin kendi dahi yani mükemmel fasih Arapçasına rağmen Kur'an'dan doğrudan en doğru manayı, muradı ilahiyi kendi iştahıyla çıkarabilmiş değildir. Allah'ın beyan etmesiyle Allah'ın onun dilinden e, vahyini açıklamasıyla bu mümkün olmuştur. Dolayısıyla bir insan bugün Kur'an'a muhatap olması için, doğru anlaması için, isabet etmesi için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen beyana, bu beyanın bilgisine sahip olması gerekir. Şimdi Türkiye'de bu beyanın bilgisine sahip kaç insan var? Doğru akideye sahip kaç insan var? Ve bu doğru akideye sahip olan insanlardan davetçiler kaç kişidir? Ne kadar insanla başarılı olmuştur? İşte cehaletin mazret olması bu sebepten dikkate alınması gereken bir nokta. Dolayısıyla cehalet mazret olmaz diyen adamlar Allah'ın indiride hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayetini tutup kendi kafalarına göre tevil ettiklerinden ötürü ne yapıyorlar? Kendi cehaletlerini mazeretlik pozisyondan çıkarmış oluyorlar. Kendi kendilerinin kürrüne hükmetmiş oluyorlar. Bu da e, bin dalı kesmektir. Evet devam edelim. Şirk de aynı şekilde iki ayrılmaktadır. Şirkin bir nevi var ki kişiyi dinden çıkarır. Buna büyük şirk anlamında şirki ekber denilir. Diğer bir türü de kişiyi dinden çıkarmaz. Bunun da küçük şirk anlamında şirki asker denilir. Bu da insanların amellerini ilgilendiren şirktir. Mesela riya denilen gösteriş olayı bu türden bir şirktir. Rabbimiz büyük şirkle ilgili olarak şöyle buyuruyor Maide 72. ayetinde Biliniz ki kim Allah'a şirk ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar artık onun yeri cehennem ateşidir. Yine Hic Hac suresi 31. ayetinde kim Allah'a ortak koşarsa, şirk koşarsa sanki o gökten düşüp parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış yahut rüzgar onu uzak bir yere sürüklemiş bir nesne gibidir. Şirk olan riya ve gösterişe gelince bununla ilgili olarak Resulullah Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Keyf Suresi 110. ayetinde. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umarsa salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Yani bir Rabb'e ibadet var. Bu ibadette ortak koşma var. Yine küçük şirk denilen şirkin bu türüyle ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'tan başka adına yemin ederse o kesinlikle Allah'a ortak koşmuş olur. Bu hadis Ebu Davut ve başkaları tarafından rivayet edilmiştir. Tirmiz'deki lafzı şöyle. Kesinlikle kafir olmuş ya da şirke girmiştir. Bu hasen bir hadistir. Bilindiği gibi Allah'tan başkası adına yemin etmek kişiyi dinden çıkarmaz. Böyle bir kimseye, kafirlere uygulanan hükümler uygulanmaz. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözleri bu türdendir. Bu ümmette şirk, karıncaların gezişinden, devinme ve hareketlerinden çok daha gizlidir. Yani daha e, açık bir rivayeti, daha uzun bir lafzı da ne diyor? Karanlık, koyu karanlık zifiri bir gecede siyah taşın üzerindeki siyah karıncanın adımlarından bile daha gizlidir diyor. Demek ki e, şirk bu kadar gizli. Bir kimse e, şirk işler, buna rağmen Müslüman olarak devam eder anlamına geliyor bu hadis. Ta ki onun şirk olduğunu bildiği halde işlerse o zaman İslam dininin dışına çıkar. Sufilerin durumunda olduğu gibi. Sufiler şirk işliyorlar. Medet ya seyda diyerek veya su içerken seydaların adını anarak, şeyhlerin adını anarak içmeleri, sıkıntı anlarında onlara... E, istimdat etmeleri, onlardan yardım istemeleri, manevi yardım talebinde bulunmaları, şefaat ya Resulallah gibi sözleri nedir? Bire şirk amelidir. Ama biz bu şirk amelini işleyen herkese müşrik demiyoruz. Onun şirk olduğunu bildiği halde, la ilahe illallah sözünü iptal eden bir söz olduğunu bildiği halde yapıyorsa o zaman o müşrik adını almış oluyor. Bilmeden yaptığı zaman küçük şirktir. İslam dininin dışına çıkmaz. Ama yine şirk işliyor o. Küçük şirk yani büyük günah işlemektedir. Bilmediğinden ötürü. İlim devreye girdiği andan itibaren büyük şirk haline dönmüşmüş oluyor. İslam dininin dışına çıkıyor. Dikkat edilecek olursa şirk, küfür, fasıklık, zulüm ve cehalet evet bütün bunların her biri iki türden oluşmaktadır. Bir nevi kişiyi dinden çıkarmakta, diğeri ise dinden çıkarmamaktadır. Aynı şekilde nifak denilen münafıklıkta ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan biri itikadi nifaktır, diğeri de ameli nifaktır. İtikadi bakımdan nifak yani münafıklık Rabbimizin münafıklarla ilgili olarak Kur'an'da beyan buyurduğu ve hoş görmediği nifaktır ki Allah Azze ve Celle bunlar için cehennemin en alt tabakasında kalmayı vacip kılmıştır. Ameli nifak ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerinde ifade edildiği gibi münafığın alameti üçtür, konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet olununca ihanet eder. Yine Buhari'nin sayesinde şu hadisi görmekteyiz. 4 haslet vardır ki kimde bunlar bulunursa o kimse halis muhlis münafık olur. Kimde bu hasletlerden biri bulunursa o kimse de o haslet bulunduğu ve onu terk etmediği sürece münafıktan bir haslet bulmuş olur. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, husumet zamanında yani tartıştığı zaman haktan ayrılır, haksızlık yapar. Aşırı gider, ileri gider. Kendisine bir şey emanet olununca da hıyanetlik eder. İşte bu anlatılan ameli yönden nifaktır. Diğer bir rivayetinde namaz kılsa da, oruç tutsa da diyor. O halis muhlis münafıktır diyor. Kişide iman olmasının yanında bazen bu tür bir nifak bulunabilir. Fakat bu sayılan nifak olayı şayet kişide iyice yer ederse, adeta o kişinin ayrılmaz bir vasfı haline gelecek olursa, bu takdirde o kimseyi tümüyle İslam'dan sıyrır götürür. Hatta böyle bir kimse namaz kılıp oruç tutsa ve Müslüman olduğunu ileri sürse de artık onda İslam'dan bir şey kalmamış olur. Çünkü iman müminde bu gibi hasletlerin olmamasını gerektirir. Fakat bir kimse de nifakla ilgili özellik ve huylar gereğince yer ederse ve onu bundan men edecek bir durumda kalmamış ise o halis yani katıksız münafık olmuş olur. Ahmet bin Hanbel'in ifadesi buna delalet ediyor. Zira İsmail bin Said Şalenci demiştir ki, Ahmet bin Hanbel'den büyük günahlarda ısrar eden ve bunu kendi çabasıyla isteyerek sürdüren, fakat kimse hakkında, fakat Müslüman olduğunu söyleyin kimse olacak galiba ifade düşmüş. Bu kimsenin durumu hakkında sordum. Böyle bir kimse bütün bu ibadetlerine rağmen, he, demek ki bunların yanında ibadet değil ediyormuş. Bütün bu ibadetlerine rağmen yine de büyük günahlarda ısrarlı olan kimse sayılır mı? Çünkü hem ibadetleri yapıyor hem de büyük günahları sürdürüyor. Böylesinin durumu nedir? Ahmet bin Ahmet şu cevabı verdi. Bu kimse aşağıdaki hadiste ifadesini bulan kimseler gibidir ve musir yani ısrar eden olarak kabul edilir. Hadis şöyledir. Zina eden bir kimse zina etti sırada mümin olarak zina edemez. Bu kimse imandan çıkar fakat İslam'a girer. Yani Müslüman olarak kalır. Tıpkı Peygamber Aleyhisselatü şu sözünde yer alanlar gibi. İçki içen kimse mümin olarak içki içmez. Hırsızlık eden kimse de mümin olarak hırsızlık yapmaz. Yani bakın buradaki ifade e, Ahmet bin Hanbel'in bu açıklaması çok ilginç. İmandan çıkar İslam'a girer diyor. Yani e, o İslam'ın dışında mıydı da İslam'a giriyor? Öyle değil. Biz hani daha önceki iman derslerimizde nasıl tarif etmiştik? İmanı şöyle bir halka düşünün. İslam'da daha geniş bir halka düşünün. Bir kimse iman dairesinden çıktığı halde İslam dairesinde kalabilir. İslam dairesinden de çıkışını getiren bazı ameller vardır. İslam dairesinden de çıktım mı artık? Artık küfür şolmuş olur. Mesela haya'yı e, düşünün. Haya İslam iman dairesinin içindedir. Bir kimse de haya yoksa o şubesinden çıkmış fakat İslam dairesinde kalmaya devam ediyordur. Bunu e, bu tür ameli meseleleri bu örnekle düşünmek gerekir. Yine İbn Abbas'ın mayda 44. 44. ayetiyle ilgili olan ifadesinde bunu delil olarak gösterebiliriz. Ayetler Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Evet. Adı geçen İsmail Şalenci diyor ki, Ahmet bin Hanbel'den az önce nakleden kimse. E, ki... Şalenci ismi pek bilinmez. Fakat Ebu Bekir El Hallal dersek bu daha çok meşhurdur bu ismiyle. Ahmet bin Hanbel'in e, meşhur talebelerinden. Onun mezhebini e, Akide ve Amel'de mezhebini nakleden meşhur öğrencilerinden birisi. Diyor ki ben nedir bu küfür diye İbn Abbas'tan sordum. Şöyle cevap verdiler. Yani İbn Abbas'ın Kastetli bu küfür nedir diye sordum. Şöyle cevap verdiler. Bu kişiyi dinden çıkarmayan bir küfürdür. Tıpkı her iman derecesinin de aynı olmadığı gibi. Aynı şekilde küfür de böyledir. Ancak hakkında hiçbir ihtilaf ve tartışma olmayan bir konu, söz konusu ise o zaman durum değişir. Mesela biz namaz kılmayanı tekfir etmememiz o yüzden. Bazıları hani diyorlar işte yahu namaz hakkında şöyle şöyle hadis var. İyi de kardeşim ilim ehli bu konuda ne yapmış? İhtilaf etmiş. Ehli sünnetten ilim ehli ihtilaf etmiş ve her biri de sahih bir takım deliller getiriyor. Bunlardan sadece birisi hak. Bizim tercih ettiğimiz hak ney? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan, namaz kılmayan kimse küfre girmiştir hadisidir. Biz bunu ifade eden e, görüşün e, naslara daha uygun olduğuna inanıyoruz. Biz hakkın o tarafta olduğuna inanıyoruz. Hak bir tane, iki tane demiyoruz biz. Ama tekfir boyutuna geldiği zaman diğer ihtilafları de dikkate almak zorundasın. Şayet bu ihtilaf olmasaydı namazın terkinin küfür olduğu dinde zaruri olarak bilinmesi gereken bir mesele olurdu ve kime olursa olsun namazı terk eden kafir derdik. Fakat e, ilim ehli pek çok kimse bu konuda ciddi manada sözler söylediği için ve deliller getirdiği için, sayı hadislerden deliller getirdiği için... Ne yapıyoruz? Namaz kılmayanı tekfir etmiyoruz. Ama bizim imanımız, inancımız odur ki namazı terk eden kimse kafir olur. Böyle inanan bir kimse namazı terk ettiği zaman kafir olur. billah. Şimdi başka bir prensiple e, az kaldı inşallah. Bu prensip e, yine temel meselelerden birisi. Bir kimseden hem küfür hem de iman aynı zamanda toplanmış olabilir. İman ile küfür bir kimse de bir arada bulunabilir. Evet bir kimsede küfür, iman, şirk, tevhid, takva, facirlik, küfür ve iman toplanmış olabilir. İşte bu temel prensip ehli sünnetin en önemli temel prensiplerindendir. Ancak bu konuda bidat ehli olan hariciler, mutezile, kaderiye gibi mezhepler farklı düşünmekteler ve bunlar ehli sünnete muhalif durumdadırlar. İşte en büyük günah işleyen kimsenin ebedi cehennemlik olmayacağı, ateşten çıkacağı veya ebedi önemli olacağı gibi görüşler ve bu te, bu temel prensibe dayanmaktadır. Ehli sünnet ile diğer mezhepler arasındaki temel fark da buradan çıkmaktadır. Delil olarak buna ehli sünnet Kur'an'dan, sünnetten, fıtrattan ve sahabenin imanından delil getirmiş değerdir. Rabbimiz Haziretcilerle şöyle buyuruyor: Yusuf suresi 106. ayet. Onların çoğu Allah'a şık koşmaksızın iman etmezler. Yani iman ederler ama şirk koşarlar diyor. Allah Azze ve Celle şirk koşmakla birlikte bunların iman sahibi olduklarını da ayetlerinde bildirmiş bulunmaktadır. Diğer bir ayette Hucurat Suresi 14. ayetinde Bedeviler iman ettik dediler. De ki siz iman etmediniz ama İslam olduk deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve elçisine, Resulüne itaat ederseniz Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir. Şu ayette yine bizim şu iman dairesi ve İslam dairesi şeklinde tarif ettiğimiz şeyi destekleyen bir mana içeriyor. Bedeviler iman ettik dediler. Allah Azze ve Celle bu sözü onlardan kabul etmedi. Yani Bedeviler iman ettik dediler sözü. Biz şu dairenin içindeyiz demiş oldular. Allah Azze ve Celle de iman ettik demeyin. Çünkü siz bu daireye girmediniz. Fakat İslam olduk deyin. Fakat iman dairesinde olmasanız da onun dışında daha geniş bir daire olan İslam dairesinin içindesiniz. Bunu deyin diyor. Yine görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle onların İslam olduklarını, Allah ve Resulü için taatte bulunduklarını tespit ederken, aynı zamanda imanın da olmadığı tespit edilmektedir bunlar için. Yani iman bulunmadığı halde İslam bulunuyor. Müslümanlardan sayılıyor. Halbuki Allah ne yapıyor? İmanı nefi ediyor onlardan. Ancak buradaki imandan maksat mutlak manadaki imandır ki kişi mutlak olarak bu ismi hak etmiş olur. Rabbimiz Azze ve Celle nitekim şöyle buyuruyor. Hucurat 15. devamı eden ayetinde. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır. İşte bu kimseler iki görüşten en sayı olduğuna göre münafık olmayan kimselerdir. Aksine bunlar yapa geldikleri işlerden yani Allah'a ve Resulüne olan itaatlerinden dolayı Müslümandırlar. Fakat bu kimseler mümin değillerdir. Gerçi bunlar da kendilerini küfre sokmayan, küfürden çıkaran bir parça iman bulunmaktadır. İmam Ahmet bin Hanbel Allah, zinayı, Hırsızlığı, içki içmeyi ve yağmacılığı kastederek ederek kim şu dört şeyi veya bunların benzerini yapacak olursa o kimse Müslümandır. Ancak biz böyle bir kimseye mümin adını vermeyiz. Kim de bunlardan aşağısını yaparsa yani büyük günah olmayan şeyleri içlerse ona da imanı eksik mümin adını veririz. Nitekim bunun böyle olduğuna dair Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi davet ediyor. Kimde de bu hasretlerden bir tanesi bulunacak olursa işte onda nifaktan bir hasret bulunmuş demektir. Bunlar çok önemli e, açıklamalar. Yani iman meselelerini e, derleyip, toparlayıp bir araya koymuş açıklamalar gerçekten. Bu da göstermektedir ki İmam Ahmet'in bu açıklaması kişi kendisinde hem nifakı hem de İslam'ı toplamış olabilir. Aynı şekilde Riya ve gösteriş de şirktir. Şayet kişi yaptığı herhangi bir işi ya da Amelinde gösteriş yapacak olursa, işte o kimse kendisinde hem şirki hem de İslam'ı toplamış olur. Mesela namaz kılan bir insan düşünün ama riyayla kılıyor. Yaptığı ameli nedir? İslam. İman. Yani namaza iman ismini vermiş Allah Azze ve Celle ayetinde. Allah imanlarını zayi edecek değil diyor namazdan bahsederken. Hem iman bir arada hem de onun yanında şirk olan riya var. İşte ehl Sünnet bu hadisine delil getiriyorlar. De. Yine bir kimse Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse ya da Allah Resulü'nün küfür olarak isimlendirdiği bir işi işlerse namazı terk etmek gibi. Bununla beraber kendisi İslam'a ve şeriata da bağlı ise namazı terk etme örneği bu sefer uymadı. Bunu şöyle hafifletelim. Komşu açken tok yatan bizden değildir. Irkçılık yapan bizden değildir gibi. E, hadisleri düşünün şimdi. Bunlardan ne yapmış? iman vasfı kalkmıştır. Veya içki içmek. Kişi mümin olduğu halde içki içmez diyor. E, i̇man vasfı kaldırılıyor ondan. Bununla beraber o kimse İslam'a ve şeriat'a da bağlı ise bu takdirde o kimse hem küfrü hem de İslam'ı kendisine toplamış olur. Nitekim biz şu açıklamıştık. Masiyetlerin tümü küfrün şubelerinin bir şube durumundadır. Bütün masiyetler, bütün isyan olan şeyler taatlerin tümü de iman şubelerinin birini teşkil etmektedir. Bu itibarla kul herhangi bir şubeyi veya iman şubelerinin birçoğunu yerine getirir, bunlarla o kimse mümin adını alır. Bazen de bu ismi almayabilir. Aynı şekilde küfür şubelerinden birini işlemekle kafir adını alabilir. Bazen bu hal ona İslam adını mutlak olarak vermemiş olur. İşte burada iki durum bulunmaktadır. Biri ismi, isme dayalı lafzidir, diğeri de hükümle ilgili olup manevidir. Bunun manevi olanı acaba küfrü gerektiren bir haslet mi yoksa değil mi? Lafzî olanını yerine getiren kimseye acaba kafir adı verilir mi verilemez mi? Birincisi yani manevi olan sırf şer'i olanıdır. Yani şeriatla ilgili bulunanıdır. İkincisi yani lafzî olanı ise hem lugavi yani dil bilgisine dayalıdır hem de şer'idir din ile ilgilidir. Şimdi burada bir başka prensip bulunmaktadır. O da kulun iman ile ilgili meselelerden herhangi birisinin yerine getirmesi halinde yerine getirdiği bu iş iman da olsa o kimseye mümin adının verilmesini gerektirmez. Aynı zamanda işlemiş olduğu şey küfür olsa ve bununla küfrün şubelerinden birini işlemiş olsa kişinin bundan ötürü kafir adını alması gerekmeyebilir. Tıpkı bir ilmin bir bölümünü bilen kimseye alim adının verilmesi gerekmediği gibi. Aynı şekilde bazı fakih meseleleri veya tıbbi problemleri bilen kimseye fakih ya da tabip, hekim denilemeyeceği gibi. Bunu böylece ifade ederken aynı zamanda imanın şubelerinden olan bir şubesine iman adı verilemez diye bir mana çıkarılmamalıdır. Aynı şekilde nifaka dair şubelerden veya küfrün şubelerinden herhangi birisine nifak veya küfür adı verilmez, verilemez manası da Çıkarılmamalıdır. Bazen de işlenen fiil sebebiyle mutlak bu isim verilebilir. Mesela kim de onu terk ederse küfretmiş, kafir olmuş olur namaz hakkında. Ve kim Allah'tan başkası adına yemin ederse kesinlikle küfretmiş olur. Ve yine kim bir kahine falcıya gider ve onun söylediklerini doğrularsa kim de Allah'tan başkası adına yemin ederse kesinlikle küfre girmiştir hadisleri. E, hakim tarafından sayı olarak rivayet edilmiştir son iki hadis bu lafızla. Böylece herhangi bir kimsenin küfür sayılan bu şeylerden birisini işlemez durumunda o kimse mutlak olarak kafir adını almaya layıktır demek değildir. Yani bir kimse bir falcıya gitti de onu tasdikledi diye ona biz kafir ismini veremeyiz burada. Ama ne yapmıştır o? Küfür işlemiştir. Aynı şekilde... Herhangi bir haram fiili işleyen kimseye o kimseye fasıklık olan bir fiil işlemiştir. O bu haramı işlemekle fasık olmuştur da denilemez. Ona da fasık diyemiyoruz. Bu itibarla o kimseye fasıklık adı verilemez. Ancak bunun gibi fiil ve davranışların onda çoğalıp galebe çalması halinde kendisine fasık adı verilebilir. Yani büyük günahları ne yapmış? Kendisine alışkanlık haline getirmiş. Hayatında çoğunluk fısk İşlerle dolu. O zaman fasık olur o. Allah İbni Kayyım'a rahmet eylesin. Bunlar gerçekten çok güzel açıklamalar. Ee, böylece müsemma, isimle ile müsemma arasındaki farklılıkları da görmüş olduk. Küfür isminin verileceği, iman isminin verileceği, isman, İslam ismin, isminin verileceği meseleleri de e, anlamış olduk. Şayet buralarda yani bugünkü o konuda anlaşılmayan bir şey varsa e, tekrar edebiliriz sorun inşallah. Çünkü e, bu meselelerin anlaşılmaması ileride gelecek bütün meselelerde bir gediklik sebebi olur. Eksik kalır. Taşların oturmamasına sebep olur. Son bölümde Bakara 101'in tesirini okudum ben. Son bölümde Bakara 101 nasıl yani? Ben kim giderse diyor. E, evet. Muhammed'in indirilmiş. reddetmiş. etmiş olur. İnkar etmiş olur diyor. E, kim gider diyor. Sorarsa diyor. Kırk günleye namaz kabul olmaz diyor. Evet doğru. bir rivayette öyle diyor. Kırk gün namazı kabul olmaz onu diyoruz. Ee, şimdi soruyu alalım. Kendi sorunu en cevap <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani daha sorulmuş. dediği gibi hani, kafir olayım Ama e, şeyde kafir diyor zaten. Şimdi, şimdi zaten yürü <gülüyor> kâna geldi. Işte. O zaman açılar zaten kafir diyor. Diyemiyor diyor da öyle kafir diyor. <gülüyor> Nasıl kafir olay? Ben, i̇şte bu yani. da Kafir diyor zannederken. Kafir olur. Siz söylediniz ama. Bak şimdi. Kim olur. bir kahine gider. Tamam. Onun söylediklerini tasdik ederse kafir olur. Muhammed hadis Vesselama v.s. indirileni inkar etmiştir. Yani kafir olur. olur. Biz bu ifadeyi, bu hadisi söyleriz. Tamam. Değil mi? Ama şu kişi gitti diyor yani, mu? Muayyen bir kişiye indirgenemez bu yükün. Yani tekkül aşamasına yapan. Tekfir aşamasının gerçekleşmesi için bir takım şartlar vardır. Bir kimse bu hadisi duyar, bilir, bunun sayı olduğunu bilir de buna rağmen giderse bir şeyhe gidip e, "Kalbimi okudu bildi" derse ne yapmış olur? Kafir olmuş olur namuz <gülüyor> billah. Bir takım şartların gerçekleşmesi gerekiyor. Subhaneke Allah'ınla ve ve ve